Günaydın. Haftanın ilk gününde programımızda Gezi Parkı direnişi ve ardından ülke ve dünya çapında yayılan direnişe destek eylemleri var. 28 Mayıs günü Gezi Parkı'nda bir grubun yaptığı oturma ve nöbet tutma eyleminin hemen ardından polisin gruba biber gazı ile müdahalesi üzerine direniş başlamıştı hatırlarsınız. Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla temelleri atılan 3. Köprünün temel atma töreninde 3-5 çapulcu diyerek nitelendirdiği Gezi Parkı direniş grubunun 29 Mayıs günü ulaştığı sayı bazı tahminlere göre 2500 kişiye yakındı. Sabaha karşı 5'te yapılan polis saldırılarıyla dağıtılan grubun sayısı her geçen gün arttı. Hem Türkiye'de 90 şehir ve ilçede hem de dünyada pek çok şehirde Türkiye'deki direnişe destek mitingleri yapılıyor. Yöneticilere polis şiddetini durdurma ve parka yapılması planlanan proje için katılımcı demokrasiyi benimseme çağrısı yapılıyor. Bu süreçte İstanbul'da özellikle Taksim, Harbiye, Beşiktaş, Gazi Osman Paşa'da direniş büyürken Ankara ve İzmir'de çatışma görüntüleriyle karşımızda. Pek çok etnik gruptan, farklı ideoloji ve siyasi görüşten insanı bir araya getiren bu eylemlerle ilgili Hep Diren Gezi Topluluğu tarafından bir imza kampanyası başlatıldı ve bir bildiri yayınlandı. İşte o bildiri ve çağrı. Hükümetin ve Meclisin dikkatine Gezi Parkı olduğu gibi muhafaza edilecek, kışla, AVM, rezidans, müze vesaire isimler altında hiçbir çalışmaya maruz bırakılmayacak. 2. Anayasal hakkını kullanarak silahsız, şiddetsiz bir araya gelen vatandaşlar polis şiddetine maruz bırakılmayacak. Bu hakkını kullanırken gözaltına alınanlar serbest bırakılacak. Toplanma hakkını kullanan göstericilere saldırı emri veren, saldırıları yöneten, bireysel olarak şiddet uygulayan tüm siyasi, bürokrat ve memur kadrosu mevcut yasalar çerçevesinde yargılanacak. Hükümetin uyguladığı özelleştirme ve çevre politikalarının halkın yararını gözetmesi esas hedeftir. Türkiye vatandaşlarının eşit olarak faydalanacağı kamu arazilerinin, sahillerin, denizlerin, ormanların, derelerin, parkların, şehir simgelerinin özel şirketlere, holdinglere ve sermaye sahiplerine devredilerek, satılarak, kiralanarak halkın elinden alınmasına son verilecek. 4- Demokrasi sandığa giderken oy vermekten ibaret değildir. Demokrasi halkın içinde her grubun isteklerini ve memnun olmadığı uygulamaları korkmadan, tutuklanmadan, işkence görmeden dile getirmelerini devletin bizzat güvence altına almasıdır. Bu direniş bir ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü mücadelesidir. Bugün parkını korumak isteyen, dün başörtüsünü savunan insanlar aynı şekilde muamele görmüştür. Gezi Parkı direnişi her türlü baskıya hayır demektir. 5. Halkın yararını gözeten ve doğru bilgiyi aktarmak öncelikli görevi olan televizyonların, gazetelerin, haber sitelerinin Taksim Gezi Parkı'nda barışçıl şekilde anayasal hakkını kullanan bu ülkenin vatandaşlarını, gençlerini, yaşlılarını günlerce görmezden geldiğini gördük. Direnişimizin dördüncü gününde halka duyurulması meslek ahlakının hiçe sayılmasıdır. Bu konuda medyayı özellikle de halkın sayesinde zengin olmuş medya patronlarını mesleklerini ahlaklı bir şekilde yapmaya çağırıyoruz. Gösterici Arkadaşların Dikkatine Gezi Parkı ile ilgili beklenen açıklama yapılana kadar gösteriler devam edecek. Direnişin soysuzlaştırılmasını engellemek için vandalist hareketlerden, küfürden, alkolden ve çevre tahribatından kaçınılacak. Siyasi grup, örgüt ve ideolojinin direnişi sahiplenmesine izin verilmeyecek. Direniş hiçbir etnik grubun, inanç grubu, siyasi parti, cinsil, cinsel kimlik gözetilmeksizin bir arada ve omuz omuza sürdürülecek. Spekülasyonlara izin verilmemesi amacıyla teyit alınmadan hiçbir haber, tweet, söylenti yayılmayacak. Okunan, duyulan, haber alınan hiçbir bilgi sorgulanmadan kabul edilmeyecek. Hükümeti haklı göstermek amacıyla yalan haber yapan medya kanalları, gazeteler, haber siteleri bizzat bu medya araçlarını kullanan göstericilerce denetlenerek tepki gösterilecek. Telefon ve mail yoluyla okuyucusu, izleyicisi, kullanıcısı olduğumuz bu medyaya uyarı verilecek ve tarafsızlığa davet edilecek. Evet, bunun dışında yine bu Gezi Parkı'ndaki eylemlere Almanya'dan bir destek var. Stuttgart, Ulm'den Yasemin Sucaklı ve Berlin'den Uğur Alp Taparlı tarafından başlatılan kampanya Almanya Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak şunları söylüyor. Biz Almanya'da yaşayan Türkleriz, Türkiye'yi seviyoruz fakat Almanya'da kendimizi evimizde hissediyoruz. Çünkü Almanya'da insanların özgürlüklerine dikkat ediliyor. Dün 26 yaşındaki Aylin bir polis tankı tarafından ezildi. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke. Vatanımda olanlara inanamıyorum. Kendimi savunmak istiyorum. Avrupa Birliği hemen harekete geçmeni ve Erdoğan'ın polis şiddetini durdurmasını sağlamalı. Bay Gaug, Bay Westerwelle, lütfen şiddetin sona ermesi için duruş sergileyin. Dünyanın her tarafındaki insanlar da sizler lütfen bu metni kopyalayıp tercüme edin ve kendi ülkenizde bir kampanya başlatın. Zincirleme olarak giden birçok imza kampanyasının konusu ise üniversitelerin final sınavları ve Gezi Parkı direnişiydi. Ülkenin dört bir yanından öğrenciler direnişe destek verdiği için ders çalışamadığını söylüyor. Pek çok üniversitede yarın başlayacak finallerin ertelenmesini talep ediyor. Bu okullar arasında Boğaziçi, Galatasaray, Ege, ODTÜ, Kocaeli, Marmara ve İstanbul Üniversitesi ile pek çok özel üniversite yer alıyor. Bu kampanyalarda toplanan imza sayısı şu anda 10 bini geçmiş durumda ve gitgide artıyor. Gezi Parkı ve Gezi Parkı direnişi hakkında başlatılan kampanyaların sayısı ise toplam 17'ye ulaştı ve bunlar da gitgide artıyor. Bu 17 kampanyada toplanan imza sayısı ise 143.000'i geçmiş durumda ve her gün yükseliyor. Gezi Parkı hakkında başlatılan imza kampanyalarını bir arada görmek ve incelemek isterseniz sizler de taksim gezi parkı adresine, change.org/gezi parkı adresine girerek Tüm kampanyaları görüntüleyebilirsiniz. Buradan siz de konuyla ilgili farklı bir imza kampanyası fikriniz varsa bu imza kampanyalarını başlatabilirsiniz. Sanıyorum değişimin bugünlerde hayatımızın görmeden geçemeyeceğimiz bir parçası olmuş durumda. Değişim bugünlerde her yerde. Esen kalın.